evet kalbin hasta veya sıhhatli oluşunun alametleri kardeşlerim beden uğuzlarının her biri özel bir iş için yaratılmıştır her birinin görevi ayrıdır her bir uğuzun tam oluşu kendi işlevini eksiksiz olarak yapabilmesine bağlıdır bir uzu yerinde dursa bile görevini yapamadığı takdirde sakat veya hasta sayılır değil mi? Zorlanarak yapması halinde o uzuv hasta sayılır. Mesela el tutmuyor veya tutmamakta zorlanıyorsa göz görmüyor dil söylemiyorsa beden normal olarak hareket edemiyorsa elbette hastadır değil mi? Kalbin hastalığı ise görevini yani yaradılış gayesini yerine getirmemesidir kardeşlerim. Bir kalp ki Allah'ı tanımıyor, bir kalp ki onu sevmiyor, ona şevk duymuyor, ona dönüp yönelmiyor, onun rızasını bütün rıza ve arzulara tercih etmiyorsa, elbette hastadır. Her şeyi bildiği halde Rabbini tanımayan, onu her şeyin üzerinde sevip saymayan bir kul hakikatte hiçbir şey tanımamış demektir dünyanın bütün haz ve lezzetlerine nail olsa bile muhabbetullah ve marifetullahın haz ve lezzetine ermedikten sonra hakikatte hiçbir haz ve lezzet ermiş değildir evet kardeşlerim İşte böyle bir kalp elde ettiği maddi haz ve lezzetler sebebiyle üstelik elem ve burhanlara kark olmuş demektir. Müthiş bir sıkıntı ve azap içindedir. Çünkü kendisi için esas gaye olan ilahi ve manevi haz ve lezzetlerden mahrum bırakılmıştır. Elde ettiği lezzetler boşa çıkmış elde etmesi gereken en büyük haz ve lezzeti ise elde edememiştir kardeşlerim şüphesiz Allah'ı tanıyan bir kul onu candan sever ona olan ibadetini halis kılıp hiçbir şey ona ortak koşmaz hiçbir şey ona tercih etmez Allah'a inanmış Allah'ı tanımış olmanın neticesi mutlaka budur ve bu olmalıdır ve kalp ancak bu yoldan huzur ve itminana erer sevdiği şeylerden herhangi birini Allah sevgisine tercih edebilen bir kalp ise mutlaka hastadır kardeşlerim Allah bizim bu durumlara düşmemizden bizleri beri buyursun bu durumdaki kalp temiz olmayan şeyleri yemeye devam etmek suretiyle temiz şeyleri arzı etmeyen bir midenin durumuna düşmüş gibidir. Artık bu hasta kalp de Allah'ı değil masivayı tercih eder. Ağır hastadır. Devamı halinde ise ölmeye maruzdur. Kalp bazen şiddetli hasta olduğu halde kulun bundan haberi olmaz kardeşlerim. Hatta kalp ölmüştür de bundan dahi sah sahibinin haberi olmamış. Çünkü o kul kalbiyle değil nefsiyle yaşamakta. Kalbinin hastalığı veya ile hiç ilgilenmemekte. Bunun alameti ise kardeşlerim büyük günahları pervasızca irtikap eder de hiç vicdanı sızlamaz yüce Allah'a karşı korkunç derecede cahil ve gafil bulunur da hiçbir elem duymaz kabullendiği nice batıl fikir ve inanışlar sebebiyle de hiç müteessir olmaz işte kardeşlerim böyle bir kalp ölmüştür çünkü Ölmemiş bir kalp, mutlaka irtikap edilen kötülüklerden elemini duyar. Hakka karşı bu derece cahil ve gafil kalmanın sıkıntısını çeker. Canlılığı nispetinde hakka dönüş için çırpınır. Hiçbir hayat eseri kalmamış bulunan bir beden veya kalp, elbette hiçbir elem duymaz. Allah'ım kalbimizi teri et. Bazen kişi kalbinin hastalığının farkındadır, fakat devasını kullanmak kendisine zor gelir. Kalbinin elemini devasını kullanmanın acılığına tercih eder. Bu da çok ilginçtir. Çünkü kalbin devasında nefsin arzularına muhalefet vardır kalbi hasta olan kişiye ise bu çok zor gelir kardeşlerim. Bazen toparlanıp nefsini sabra yöneldir. Fakat ilim ve basiretinin zayıflığı sebebiyle çabucak bir kırılır gider. Sonunda şifa ve selamet olduğunu bildiği halde irade zaafı gösterip sabrında devam etmez. Tıpkı yolun sonunda huzur ve emniyete kavuşacağını bildiği halde bazı korku ve meşakkatler sebebiyle yoluna devam edemeyen bir yolcu gibi sabrında devam edemez yalnızlığını veya arkadaş azlığını bahane ederek yola devam azmını bırakır hani insanlar nerede ben onlarla birlikte hareket etmek istiyorum demeye başlar ve kendisine yoldaşlar arar. Çoğunlukla insanların hali böyledir kardeşlerim ve hep bu yüzden helak olup gitmişlerdir. Allah'ın bizi tevhitte eyle Evet. Aleykümselam varım. İlim ve basireti tam olan ise kardeşlerim. Yoldaşının azlığından korkuya düşmez. Hak bildiği yolda tek başına da olsa azimle devam eder. Kesinlikle bilir ki şu anda hak bildiği bu yolda gidenler az ise de vaktiyle peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler, iyiler hep bu yoldan tek gitmedi mi kardeşlerim? onlar Allah'ın bahtiyar kullarıydı onların arkadaşlığı beraberlik ve komşuluğu kadar güzel Allah bizi onlardan kalsın. İşte böyle bir yolda tek başına dahi azimle yoluna devam etmesi müminin imanındaki gerçekliğe dalalet eder ve onun sıddıklardan olduğunu gösterir Günün birinde bu sadık ve sıddıklardan olan İmam İshak bin Rahave'ye bir soru sormuşlar. O da doğru bildiği cevabı vermiş. Bunun üzerine demişler ki Ya İmam Arkadaşın Ahmet Aynen senin cevabını verdi. Ahmet bin Hanbeli kastediyor. O büyük zat da şöyle diyor ben hiç kimsenin aynen benim söylediğimi söyleyeceğini zannetmiyorum yani dinde imamlık mertebesine yükselmiş olan bu zatın büyüklüğüne bakınız ki herhangi bir meselede tek başına kalmaktan herhangi bir korku duymuyor hakkı hak olarak bilmenin verdiği huzur ve emniyeti kafi görüyor zaten hakkın hak olarak kesinlikle bilinmesi ve büyük bir açıklıkla meydana çıkması, başka bir destek ve tanığa ihtiyaç bırakmaz kardeşlerim. Kalpte hakkı hak olarak görür, ve ikminana eder. Tıpkı gözün güneşi görüp de kesinliğe vardığı gibi. Göz nasıl güneşi gördüğü zaman, onun doğmuş olduğu hususunda ayrıca bir delile ihtiyaç duymazsa, kardeşlerim, kalpte hakkı hak olarak itiraf ettiği zaman, böylece kesinlik ve huzura eder. Başka desteğe ve destekçiye ihtiyaç duymaz olur. Evet. Ebu Şame, Ebu Muhammed Abdurrahman bin İsmail'in kitab Havadis ve Bida adlı eserinde şu açıklaması bu hususta hakikaten yerinde. O şöyle diyor. Görüldüğü gibi cemaattan ayrılmama kesinlikle emredilmiş bulunmakta. Bundan maksat hakka tabi olup asla ondan ayrılmamaktır. Hakka tabi olanların sayısı az, muhalefet edenlerin sayısı çok olsa da. Bu böyledir. Çünkü itibar hakka tabi olanların sayısına değil, hakkın kendisinedir. Ve hak saadetli peygamberimizin zamanındaki ilk cemaatin ashabı ı üzerinde bulunduğu yoldur. Onlardan sonra bu yola muhalefet edenlerin sayıca çokluğu ise asla muteber değildir. Ne kadar güzel söz değil mi? Evet. Amr bin Meymun şöyle diyor ben Yemen'de bulunduğum müddetçe hiç Muaz'dan ayrılmadım onun vefatından sonra insanların en fakihi İbni Mesud'u arkadaşlık ettim ve onun şöyle dediğini işittim sakın cemaattan ayrılmayın çünkü Allah'ın eli cemaatin üzerindedir evet bir başka gün şöyle dedi yakında idarecileriniz namazı geciktirerek kılacak siz namazı vaktinde kılın bu farzdır sonra onların arkasında da kılın bu ise nafiledir ben dedim ki ey peygamberin ashabı hem bize cemaattan ayrılmamamızı emrediyorsun hem de böyle söylüyorsun bunun sebebi ne o bana şunu dedi ey Amr. Ben de seni şu kasabanın en anlayışlısı, en akıllısı sanırdım. Sen cemaat ne demektir bilmiyor musun? Bil ki insanların çoğu cemaatı terk etmiştir. Cemaat hakka uygun olandır. Tek başına olsan, hakka uyduğun zaman cemaata uymuş olursun dedi. Allah bizleri hakka uyanlardan eylesin kardeşlerim. Nuhayn bin Hammad da bu hususta cemaat haktan ayrılıp bozulduğu zaman sen bu cemaatin bozulmazdan önce tabi bulunduğu hakka uy. İşte bu takdirde tek başına da olsan sen cemaat sayılırsın. Bunu Beyhaki ve diğerleri rivayet etmiştir kardeşlerim. Ebu Şam'ı Abdullah bin Mübarek vasıtasıyla Kasane Basri'den şöyle rivayet ediyor. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan yüce Allah'a yemin ederim ki sünnet aşırı olanla geri olanın arasındadır. Siz ifratı da tefriti de atarak sünnet üzerinde sebat etmeye bakın. Bu takdirde Allah'ın rahmeti ve hidayeti sizinle beraber olacaktır. Biliniz ki ehli sünnet sizden öncekilerin zamanında az idi şimdi de gelecek zamanlarda da az olacaktır o bahtiyarlar ne nimetlerin bolluğu sebebiyle azıtanlarla beraber oldular ne de dinde bir takım bidatlar icat edenlerle birlikte oldular Allah biz onlardan kızsın Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının izi üzerinde sabredip hayatlarının sonuna kadar sünnet üzerine bulundular. İnşallah sizler de böyle olacak. Olmaya gayret ve dikkat edeceksiniz. Allah bizleri daim kılsın. Evet kardeşlerim. Evet. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet olarak bana ulaşan her bir sünnet ile amel etmişimdir. Hatta bu maksatla Kabe'yi binikli olarak tavaf etmek istedimse de buna güç yetiştiremedim. İşte bu sözü söyleyen Muhammed bin Eslem el-Tusi bu büyük saatin zamanında ilim ehlinden birine sevadı azamdan büyük cemaattan ayrılmayın diye emredilmiş bu sevad-ı azam nedir diye bir soru yöneltmişler bakın o alim kişi ne diyor sevad-ı azam imam muhammed bin eslemdir evet işte bu alim kişi çünkü yaşanan bir zaman içindeki bir İslam alimi gerçekten sünneti biliyor sünnete davet ediyorsa hiç şüphesiz o alim tek başına bir hüccettir. Hem de sevadı azamdır. Yani cemaattir. İşte tek başına bütün iman ve sünnet ehlinin yolunu temsil eden odur. Böyle bir İslam aliminin temsil ettiği yoldan ayrılanlar hiç şüphesiz yolunu sapıtmış Allah'ın azabını, cehennemi hak etmiş olur. Orası ne kötü bir yerdir aleykümselamu ve Rahmetullah. burada esas belirtilmek istenen şu kardeşlerim bir kimse kalbinin hidayet ve nurunu artıracak şeylerden yüz çevirip zarar verecek şeylere yöneliyorsa bu onun kalbinin hasta oluşundandır çünkü hasta bir kalp manen faydalı şeylere değil zararlı şeylere yönelir aslında kalp manevi gıda ve şifaya muhtaçtır. Manem zararlı gıdayı, helak edici devayı da terk etmek zorundadır. Aksi sıhhat bulamaz. Sıhhatli bir kalp ise daima faydalı gıdayı ve şifayı tercih eder. Hasta kalp de bunun zıttınadır. Kalp için faydalı gıdaların başında şüphesiz iman gelir kardeşlerim. Ona şifa bahşedecek devaların başında da Kur'an vardır. İşte kalbin gıdası da devası da bu ikidir. Kalbin uhrevi olanı dünyevi olana tercih etmesi de sıhhatli oluşunun alametlerindendir. Mümin elbette dünyevi ihtiyaçlarını ve ihtiyaçlar için gerekli tedbirini alacak fakat onun asıl vatanının ahiret olduğunu da asla unutmayacak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ey Abdullah şu dünyada bir garip veya bir yolcu gibi ol kendini kabirlerdekinden say ölümü hiç unutma diyor Allah tutanlardan eylesin evet Hz. Ali bir sözünde dünya başını almış gidiyor ahiret ise hep bize doğru gelmektedir insanların kimi dünya ehli kimi de ahiret ehlidir sen gayret et de ahiret ehli ol elbette size dünya ehlinden olmanızı tavsiye etmem Biliyorsunuz dünyada iş ve hizmet var. Hesap yok. Ahirette ise iş ve hizmet yok. Hesap var. Kendinizi o hesaba hazır tutunuz. Görüyorsunuz değil mi? ve vesselamın terbiyesinde büyüyen ona damat olma şerefini kazanan bir insanın sözleri. Demek ki insan ahireti ne nispette unutur, hesaptan gaflet ederse kardeşlerim, o nispette dünya ehlinden olur. Ahireti ve oradaki mensuliyeti ne derece düşünüp tercih ederse, o nispette de kalbi sıhhat bulur ve kendisi ahiret ehlinden olur. Yine kalbin sağlıklı oluşunun alametlerinden biri de kardeşlerim, tam olarak Allah'a yönelmedikçe Allah'a olan tevekkül ve teslimiyetini tamamlamadıkça ızdırap halinde bulunmasıdır. Çünkü kalp Allah'a tam manasıyla tutunup ona muhabbet duymadıkça ilahi muhabbet ile doymadıkça huzur ve sukuna eremez. Onun rızasını, yakınlık ve sevgisini tatmadıkça hiçbir şeyden haz ve tat alamaz daima kendisini boşlukta ve buhranda hisseder ne zaman Allah'a sımsıkı tutunur onu sever ve sayar ona güvenip dayanır onu anar ve ister onun rızasını ve yakınlığını hisseder işte o zaman huzur ve itminana erer sukun ve soruru bulur kalp bu şekilde Allah'a değildi. De. Ondan başkasına tutunacak, ondan başkasına yönelip sığınacak, ondan başkasına dayanıp güvenecek olursa işte bu kalbin en büyük hastalığı olur. Kalp böyle bir hastalıktan ancak Allah'a dönmesiyle kurtulur kardeşlerim. Bunun başkaca bir ilacı ve çaresi yoktur hakkıyla Allah'a inanmak ve yönelmekten başka kalbi huzur ve sukuna erdirecek bir yol yok başka hiçbir şey kalbin bu ihtiyacını karşılayamaz onun böyle bir hastalığına deva olamaz çünkü o yaratanını tanıma ona ihlas ve samimiyetle bağlanma yalnız ona ibadet edip sığınma her şeyin üstünde yalnız onu sevip sayma durumundadır ancak bu durumda geldiği zaman hakiki hayatı ve sururu tadar ancak bu takdirde kendi manasını ve ruhunu bulmuş olur ve ancak bu suretle gaflet ve cehalet içinde yüzen ezilip büzülen kalplerin hayatından başka bir hayata ermiş bulunur artık kardeşlerim böyle bir kalp Yaradılış gayesine yönelmiş, cennet ve cehennemin için var olduklarını bilmiş, kitapların indiriliş ve peygamberlerin gönderiliş hikmetini de hakkıyla kavranmıştır. Allah bizi bunlardan kalsın. Ne mutlu böyle bir kalbe, ne mutlu. Ne yazık ve ne büyük bir hasret gayesinden uzaklaşmış bulunan bir kalbe. Evet. Ariflerden biri şöyle demiş Dünya ehline acımak lazım Çünkü onlar Saadetlerin en büyük olanını Tatmadan Bu dünyadan ayrılmış olurlar O Arif'e demişler ki Bu en büyük saadet nedir O da Muhabbetullah'tır Allah'ın yakınlığını ve cemalini istemektir. Onun zikri ve itaatiyle mutluluğu tatmaktır. Evet. Kardeşlerim, kalbin sağlıklı oluşunun alametlerinden biri de, Allah'ı zikretmekten usanmamaktır. Ona hizmetten bıkmama, Ondan başkası ile gönül sururu duymama, ancak onun rızasına ve hizmetine dalalet eden, onun için olan şeyler müstesna. Sıhhati tam olan bir kalp kardeşlerim, bir onu sever, bir de onun için olanı, onun rızasına vesil olan şeyleri sever. Kalbin sahatlı oluşunun bir alameti de, muayyen zikir ve virtlerinden birini bir vesileyle fevdi ettiği zaman bundan üzüntü duymasıdır. O kadar ki malı üzerinde haris olan birisinin malından mühim, mühim bir miktarını kaybettiği zaman duyduğu üzüntüsünden daha fazlasını duyar ve onu telafiye çalışır bir kalp ki ilahi hizmetlerden herhangi birine şiddetle iştiyak duyar son derece acıkmış birinin yiyeceğe susamış birinin suya karşı duyduğu iştiyaktan daha fazla bir iştiyak ve arzu ile ilahi hizmetlere koşar işte bu da bir kalbin sıhhatli oluşunun alametlerindendir kalbin sıhhatli mühim alametlerinden biri de kardeşlerim buraya çok dikkat edin mümin namaza durduğu zaman öylesine ilahi ve manevi bir huzur duyar ki iftitah tekbirini alırken ellerini kaldırmasıyla işarette bulunduğu gibi artık o dünyayı arkasına atmıştır dünya ile olan alakasını kesmiş dünyadan çıkıp gitmiştir manevi ve uhrevi alemlere dalarak kalbi ve ruhi bir miraç yapmakta tarif edilmez bir nimet ve rahatı yaşamaktadır kalp bambaşka bir huzur ve surura ermiş bulunmaktadır onun için kardeşlerim huşu duymayan kalpten doymayan nefisten makbul olmayan duadan sana sığınırım diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah kalplerimizden huşuyu eksik kılmasın kardeşlerim evet kardeşlerim kalbin sıhhatli oluşunun önemli alametlerinden biri de ilahi hizmet ve amellerden her birine verdiği değerden daha fazlasını o amelin tahsihine verecektir. Şöyle ki çok ihlaslı olacak riya ve gösterişe asla yer vermeyecek. Amelinin sünnete uygun olmasına titizlik gösterecek amelini en güzel ve en uygun şekliyle edaya çalışacak. İslam'ın sanki Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadette bulunmak prensibini hiç unutmayacaktır. Bununla beraber bütün minneti ve muvaffakiyeti hep Allah'tan bilecek. Allah'a kullukta daima kendisini kusurlu görüp ucup ve kibre kapılmayacak. İşte bu saydığımız haller ancak diri ve sağlıklı bir kalpte bulunur Allah kalplerimizi böyle eylesin hasta veya ölmüş kalpte değil buraya kadar sözlerimizi özetleyecek olursak kardeşlerim gerçekten diri ve sağlıklı olan bir kalp bütün himmeti ve gayreti Allah hakkında olan bütün muhabbeti ve gayesi Allah için bulunan bir kalptir böyle bir kalbin ve o kalbe sahip bulunan bedenin bütün hareketi ve amelleri sadece ve sadece Allah azze ve celle içindir uykusu da uyanıklık halide konuşması da susması da tevekkülü de tefekkülü de halveti de Celveti de, yani yalnızlığı tercih etmesi de, halk içine karışması da. Hepsinde ve her hareketinde hep Allah Azze ve Celle içindir. Ve Allah Azze ve Celle ile iledir. O nerede Allah'ın rızasını ve emrine uygunluğunu gördü, hep orada. Çünkü onun gönlü hep Allah Azze ve Celle iledir. Allah içindir. Bir kul olarak bazen nefsi ondan başkasına meyletmek istese hemen nefsine karşı Kitabullah'tan bir ayet çeker. Ey huzur ve itminana eren nefis. Razı olmuş ve razı edilmiş olarak Rabb'ına dön. fecir 27 28. ayet okur. Kardeşlerim böylece Rabbına kavuşacağı günü hatırlatarak birkaç defa bu ayeti nefsine karşı tekrarlar. Ve kalp bu surette nefsi tekrar ve iyice teslim alıp Rabbına boyun eğdirir. Ve tam manasıyla kulluğun rengine boyanır. Artık kulluk yani Allah'a hakkıyla teslimiyet onun sıfatı ve en büyük haz ve zevk olur Allah'ım bizi bunlardan kıl yine bu huzur ve itminam bulur hiç zorlanmadan tertemiz ve ihlas ve sevgiyle ciddi bir gayret ve himmetle Allah'a olan ibadet ve hizmetine devam eder her zaman Allah'ın emirlerinden birini eda yasaklarından kaçınma durumunda kalsa buyur Rabbim emrinde neyin de başımın gözümün üzerine her zaman sana kulluğa ve itaata hazır ve amadeyim sözünü söyler üzerinde bulunan ilahi nimet ve minneti itiraf eder Allah'a hamdü senada bulunur bunda dahi Allah'ın inayet ve tevfikini müşahede eder. ilahi takdir icabı başına gelen bela ve sıkıntılar karşısında da sabreder Allah'tan yine Allah'a sığınır şaşkınlık ve taşkınlık etmez Allah'ın büyüklüğünü, rahmetinin sonsuzluğunu affını ve inayetini düşünür Allah'ım ben aciz bir kulunum. Sen sabır ve güç vermezsen ben sabredemem. Sabır da sensin. Takviye ve teyit de senden. Senden yine sana sığınırım. Benim senden başka sığınacağım, tapınacağım yok. Belayı bir değil bin adet versen de senden dönecek. Sana arka çevirecek değilim benim Rabbim müşteanım ilahım ve penahım ancak sensin bana yardım et beni kendi halime bırakma amin ya Rabbi böyle diyerek yüceler yücesi Allah'a dua ve niyaz eder mümin varlığının bütünüyle kendisini onun huzuruna atar bütün varlığı ile ona dayanır, ona sığınır, ona daha yakın olur. Ondan gelen bir sıkıntıyı çok nazik ve pek merhametli bir doktorun hastasına sunduğu şifalı bir ilaç gibi kabul eder. Bunda benim iyiliğim ve tedavim vardır der. Sevdiği ve nimet saydığı bir şeyden mahrum bırakıldığı zaman da muhakkak benim için hayırlı değildi ki benden uzaklaştırdı der gerçek kahırda ve gerekse lütufta Allah'ın kendisine olan iyiliğini görür ona olan bağlılık ve yakınlığından bir şey kaybetmek şöyle dursun bunu daha da artırıp kuvvetlendirir ve böylece müminin her hali hayırdır sırrına mazhar olur çünkü o gerçekten mümindir Allah'ın bizi müminlerden eyle iman dolu marifet ve muhabbetullah ile diri bir kalp sahibidir evet kardeşlerim ne mutlu ve ne büyük böyle kalplere ne kadar güzeldir böyle kalplerin içinde sakladığı hazineler ve sırlar bilhassa bütün sırların meydana çıkacağı o günde böyle kalplerin bütün güzelliği büyüklük ve nuraniyeti elbette görülecek çünkü böyle kalpler yaratılış gayesine dost doğru giden, nefsin yanıltıcı arzularına aldırış etmeyen Allah'ın rızasını her şeye tercih eden gerçek kalplerdir. Allah böyle kalplerden eylesin kalbimizi ve bunda da bizi daim eylesin. Amin Ya